Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Değerli kardeşler. Ramazan öncesi geçen haftaki cumartesi dersimizde Ramazan mühasabeti ile ilgili alakalı bir ders yapmıştık. Bugün sizlerle Yine Ramazan hususunda bir ders yapacağız. Altın çağlar diye ifade ettiğimiz en hayırlı çağlar. Sahabenin ve sahabeden sonra gelen tabi'in ve tabi tabi'inin yaşamış olduğu çağlarda. insanlar bu ayda neler yaparlardı, bu aya nasıl önem verirlerdi? Bunlarla ilgili bazı hususlar paylaşacağım sizlerle. Ramazan öyle mübarek bir ay ki allah Teala sene içinde ne yapmış? Bu ayı seçmiş. Aynı insanlar içinden en hayırlı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seçtiği gibi. Aynı şehirler içinde, yeryüzünde Mekke'yi diğer şehirlere üstün kıldığı gibi. Bu ayı da böyle faziletli kılmış. Bu ay içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu ay Selef, Salih bu ayda ve bu ayın dışında da ibadet yaparken ibadet esnasında o kadar çok içtihat eder, o kadar çok gayret edermiş ve ibadeti yaptıktan sonra, ibadeti bitirdikten sonra da o yaptığı ibadetin kabul olması konusunda ne yaparmış? Korku hissedermiş, endişe duyarmış. Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İnne ma taqabbalu Allahu min al Allah Teala ancak kimlerden kabul eder? Muttakilerden kabul eder. Takva sahibi olan insanlardan kabul eder. <gülüyor> Ali <gülüyor> radıyallahu anh'ın şöyle dedi naklediliyor. Diyor ki: "Kunu li ameli amali asd ehtemamen minkum bil amel Diyor ki, amel esnasında, salih amel yaparken gösterdiğiniz hırstan daha fazla hırs gösterin. Amelinizin kabul olması için. Ve ardından da şu ayet okuyor. اَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah ancak muttakilerden kabul eder. Herkes bir amel yapıyor. Ama bu kabul oluyor mu? Allah katında kabul olan amellerden mi? O sebeple, bu hususta Ramazan'da yapacağımız gayret, kabul olması hususunda da ne yapacağız? Gayret sarf edeceğiz. Hırslı olacağız, azimli olacağız. Diyor ki, Aziz bin Abi Ravad, Edrektuhum yeçtehidune fil amelis salih Onlara yetiştiğimde, onları gördüğümde diyor, onlar diyor salih amellerle meşgul olurlardı. Fe izâ fealuhu, salih ameller yaptıklarında, salih amelleri işlediklerinde, وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمْ اَيُقْبَلُ مِنْهُمْ اَمْلًا yani salih amel yaparken bir gayret, bir içtihat var, bir azim var. Az sonra gelecek. Bazıları bir ayda, bazıları 20 günde, bazıları yedi günde, bazıları üç günde, bazıları bir gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmederli Selef Salih. Bunun hükmüne de değineceğiz. Caiz mi üç günden aşağı okumak? Diyor ki onları salih amel yaparken çok gayretli görürdüm. Salih amel yaptıklarında, salih ameli bitirdiklerinde onları diyor bir keder... Onlara bir sıkıntı basardı. Ne sıkıntısı? E yok belu minhum emla. Yaptıkları kabul olacak mı, olmayacak mı? Bu salih ameli Allah Teala onlardan kabul edecek mi, etti mi? Yoksa e ban mansura. Onu toz, değersiz bir şey mi yapacak Allah Teala? Kabul etmeyecek. mi? Selef-i Salih bu ayda Kur'an okumaya çok önem verilmiş. İmam Zehbi Rahimahullah'ın siyeru a'lamin nübelâ adlı onların hayatlarını anlatan kitabına baktığımızda bizler için belki efsane sayılabilecek, bizler için belki imkansızın ötesinde bir şey sayılabilecek, imkansız sayılabilecek nakiller görüyoruz onların hayatlarından. Yani şimdi bu çağda kime derseniz, bir günde veyahut da bir gecede üç hatim. Veyahut da bir günde bir hatim. Ya herkes der ki her gün Ramazan boyunca her gün böyle yapardı. Bir hatim yapardı. Dediğiniz zaman masal gibi geliyor değil mi? Veya da efsane gibi geliyor. imkansız gibi geliyor. Diyor ki Al-Esved i̇bn Yezid hakkında bahsediliyor. Esved İbn-i Yezid Yahtimul Kur'an'a fi Ramazan, fi kulli leyleteyn Esved i̇bn Yazid her iki gecede bir hatim yaparmış Ramazan'da. Ve kana yekhtimul Kur'ana fi gayr Ramadân fi kulli sidd leyal. Ramazan dışında da her altı günde bir Kur'an ne yaparmış? Hatim yaparmış. Uzat. Yani Allah Teala Kur'an'ın kendine ne diyor? Furkan Suresi 30'da Ve kâlel Rasulü, Ya Rabbi İnne kavmi ittehazâ hâdâl mehcura. Resul, Resul ne dedi? Peygamber ne, ne dedi? Ya Rab, Rabbim, ey Rabbim. İnne kavmi benim bu topluluğum, bu kavmim. İttekeze hadel Kur'an'a mehcura. Bu Kur'an ne yaptı? Hecretti, terk etti. Herhalde işaret edilen, herhalde söylenen topluluk biziz. Niye? Diyecekseniz, üzerinden yıllar geçmiş Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyen birçok insan var. Ramazan'dan Ramazan'a bir hatim yapanları çokluğundan bahsetmiyorum. Hayatım boyunca hiç hatim, hatim yapmamış, Allah'ın kelamını açıp okumamış ne kadar çok insan var aramızda öyle değil mi arkadaşlar? Altın çağlara hayırlı yüzyıllara baktığınız zaman görüyorsunuz ki o insanlar ne yaparlardı? Ramazan'da bol bol Kur'an-ı Kerim okurlardı. Tabi'nin küçükleri diyorlar ki teravih namazıyla alakalı ve nette al alel asiyyü min tolil kıyam Gece namazının o kadar uzun sürmesinden dolayı yorulurduk. Ne yapardık? Bastonlara, sopalara, asallara tutunur. Onlara ne yapardık? Yaslanarak dinlenirdik. İstirahat ederdik. Namazda. Diyor ki İmam Malik muvatta da rivayet ediyor. Kimden? Abdullah bin Ebi Bekir Babamdan şöyle işittim. Babam şöyle söyledi diyor. Künne nansarifu min kıyamilleyli fi ramazan. Ramazanda diyor kıyamulleyli gece namazından ayrıldığımızda gece namazını bitirdiğimizde çıkardık gece namazından. Ne yapardık? fenestahithul huddeme alel musara'ati fi i'dadi sahur. Hizmetçilerimizi sahur hazırlamaları konusunda ne yapardık? Acele ettirirdik. Yani sahura o kadar az vakit kala Saur'un bitimine, Türkçe tabirle imsakın bitimine o kadar az bir vakit kala ne yapılıyor? Kıyamun leyl bitiriliyor. Gece namazı bitiriliyor. Niye diyor? Mehafete en yudrikenel fecrü. Fecr, imsak doğmasından, vaktin girmesinden korktuğumuz için bu şekilde ne yapardık? Acele ettirdik diyor. Yine Siyer-i alam -Nubale baktığımız zaman diyor ki, kane Sufyan-ı Sevri, İzâ dekhele Ramadân, tereke cemî'el ibadî bu akbel ala kira atil Kur'an. Süfyanın sevdiği Ramazan ayı girdiğinde ne abardı? Bütün ibadetleri bırakır, bütün kulları bırakır, insanlarla meşgul olmayı bırakır. Ne abardı? İbadete, Kur'an okumaya yönelirdi. O kana Sa'id bin Jubair yaktimul Kur'an fi kulli leylteyni. Sa'id bin Jubair, her iki gecede bir ne abardı Ramazanda, Hatim yapardı. O kana Qatada yaktimul Kur'an fi sebin. Qatada Yedi günde bir hatim yapardı. Ve izâ aramadan Ramazan khateme fi kulli felâs. Ramazan geldiğinde ne yapardı? Üç günde bir hatim yapardı. Ve izâ ca'a'l-aşru khateme kulle son Ramazan'ın son on güne girildiğinde katâda ne vardı diyor. Diyorlar her gece bir hatim yapardı. tane Muhammed i̇bn İsmail. Tanıyor musunuz Muhammed İbn-i İsmail? Muhammed İbn-i İsmail el-Bukhari. Rahimahullah. Bukhari. يَخْتِمُ fi Ramadan فِى النَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ Ramazanın her gününün gündüzü bir hatim yapardı. وَيَقُومُ بَعْدِ اتَّرَاوِيهِ كُلَّ ثَلَافِ لَيَالٍ <gülüyor> بِخَتْمَ Gece de, bakın sabahtan Kur'an'ı hatim ediyor, her üç gece de kılmış olduğu gece namazıyla bir hatim daha yapıyor. Yani bu insanların ibadet ehli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunların ötesinde, bunların kudvesi kim? Örneği kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhıma ne diyor? Teyzem, meymunenin yanına gittim bir gün diyor. Meymune kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Anladım. hanımı. Şerefe bakın arkadaşlar. Bir taraftan peygamberimiz teyzesiyle evli, eniştesi. Bir taraftan amca oğulları, değil mi? yani Her taraftan bir akrabalık var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yana gittim, baktım diyor. Namaz kılıyor. Ben de namaza durdum. Hadis-i sahih Müslim'de. Lafızlar tabii farklı farklı. Benim diyor, arkasına durdum diyor. Beni ne yaptı diyor? Sağına, kulağımdan tutarak sağım, sağına hizasına çekti. Namazda. Sonra diyor, namaza başladı. Bakara'ya başladı. Dedim ki diyor, 50'de 50. ayette ne yapacak? Rukuya gidecek, bitirecek. Diyor, 100'e ulaştı. Sonra 150. Nisa suresine geçti diyor. 50 ayet okudu. De, de, 50 ayette bırakır dedim. Ama diyor 50'yi geçti. %'de bırakır dedim. %'de geçti. 150. De bırakır dedim. Ondan sonra Nisa suresinde bitirdi. Bakarayı bitiriyor. Nisa suresinde bitiriyor. İlk rekat. Ondan sonra diyor Âl-i geri döndü suresine. Dedim ki diyor, 50. ayette herhalde bitirecek, okuya gelecek. Bitirmedi. 100. ayete geldi. 100 herhalde dedim 150'de bırakacak. Ama diyor ne yaptı? Tamamladı. Âl-i da bitti. Ondan sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Rukiye gitti. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin gece namazı böyleydi. Onun için diyor ya, Ayşe Radiyallahu Aleyhi Vesselam, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor dört rekat namaz kıldı gece. Ondan sonra bir dört daha kıldı. Yani ne anlatıyor? Sekiz rekatını anlatıyor Aleyhisselatü vesselam. Yoksa bunun dört rekat kılınabileceğinin çıktığına işaret yok bu hadiste. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam gece namazı salatul leyli mesna mesna. İki ikidir diyor. Ne diyor? Bana diyor şey yapmayın. O namazların, anhusnihinne walatulihinne. O namazlar o kadar güzeldi ki, o kadar da uzundu ki diyor Ayşe Rabbı anh. Yani Vesselam, hayatında bir kere kılmadı Meymunen'in yanında gece namazını. Onun adeti buydu Aleyhisselatü Vesselam. Gece namazını uzatırdı, uzun kılardı. Ne diyor Ayşe? Onun diyor güzelliğinden sormayın bana yani. Ben anlatmayayım onun güzelliğini yani. o ooo oh, deriz ya biz Türkçe'de de. Uzunluğundan. Bu hadisi biz neyle açıklıyoruz? İbn Abbas rivayetiyle. Görüyor musunuz? İşte, işte selefilik böyle oluyor arkadaşlar. Muhammed İbn İsmail. Tabii burada bir fayda zikredelim. İbn Rıcep el Hambeli rahimallah diyor ki, biliyorsunuz rivayetlerde, Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, Abdullah bin Hamr bin Aslan ne diyor? E, Abdullah bin Hamr diyor ki, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Hamr, Kur'anı diyor bir ayda oku. O diyor ki ben diyor güç kuvvet görüyorum, enerji görüyorum. O zaman da diyor iş 20 günde oku diyor Peygamber Aleyhisselam sahabeye. Bakın sahabe neyle yarışıyor Peygamberle? Diyor ki "Kâl inni ecidu Ben yani diyor enerjim, gücüm, kuvvetim yerinde. Daha fazla okur yani 20 günde bir Kur'an'ı hatmetmek nedir? Diyor ki Aleyhisselam 15 günde oku o zaman. Diyor ki ben diyor gücümü, kuvvetim yerinde. Daha çok daha kısa zamanda okuyacağım. Aleyhisselam diyor ki 10 günde oku o zaman. Sonra diyor ki: "Kal elimi O zaman diyor yedi günde oku. "Ve teziden ala zalik." 7 günden de aşağı inme. Tabi bu hadis yani zahir olmaya gerek yok. Yani bu hadisi bizden önceki selef de işitti. Selef de duydu. Ali diyor ki yani Abdullah İbn Amr İbn el As'i bisena Peygamber özel bir tavsiyede bulundu. Özel derken çünkü Abdullah İbn Abdullah İbn Amr İbn el As radıyallahu anhu Geceleri sabah kadar namaz kılmak isteyen, gündüzleri oruç tutmak isteyen, bir vaktini, bir saniyesini daha boşa geçirmeyip Kur'an'la okumak isteyen bir adam, Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmaya çalışıyor? Frenlemeye çalışıyor tabiri caizse. İttilerle davet ediyor, itirilere çağırıyor. Bizim bu çağda yaşayan insanlara neyi okumamız lazım? Bu hadisleri değil. Selefin tatbikini, Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'nin, diğer Said İbni Cübeyr'in, Katade'nin, Sufyan Sevri'nin. Peki, Nasıl anlayacağız peygamberimizin yedi günden aşağı okuma Bir rivayette de Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı üç günden aşağı okuyan anlamaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Üç günden aşağı لم يفقه من قرأ القرآن fi أقل min ثلاث Üç günden aşağı Kur'an okuyan Kur'an'ı anlamaz diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de sahih bir hadis. Nasıl anlayacağız? Yine alimlere dönerek anlayacağız. Diyor ki İbnü i Elhambeli. Ve inma varda nehi an kıraat Kur'an ı Kerim 3 günden aşağı okumakla ilgili nehi yasak diyor. Bunu sürekli olarak bu halet etmek. Yani ne yapmak? Artık hayatının tümünü Kur'an'a ayırmak. Çoluğuna, çocuğuna, eşine, gücüne, ailene ne yapmamak, ilgilenmemek. Gecenin uyumamak, sabaha kadar Kur'an okumak. Bunu sürekli yaparsa bir insan bunda nehi var. Fe amma fi el ama de faziletli vakitlerde, keşehri ramadan, hususan, el özellikle ramazanın geceleri, el-leti yutlabu fiha leyletul kadrî, özellikle kadir gecesinin olduğu gecelerde, ev fil-emâkine'l-mufaddâle, ya da faziletli mekanlarda topraklarda, Mekke, Medine, Kudüs gibi yerlerde, ne yapabilir diyor, لِمَنْ دَخَلَا مِنْ غَيْرِ اَهْلِهَا Orada olmayan, dışarıdan gelen insanlar için. فَيُسْتَحَبُّ الْإِكْسَارُ ف۪يهَا مِنْ تِلَاوَةِ Oralarda çokça Kur'an okumak diyor, müstahaptır, sünnettir. Niye? اِقْتِنَامًا لِزَّمَانِ وَالْمَكَانِ Zaman ve mekanı ne yapmak için? Ganimet olarak bilip, fırsat olarak bilip, değerlendirmek için. Değerlendirmek için. Diyor ki İbn-i Recep el-Hambeli Rahimahullah Ve hâzâ kavl-ı Ahmed'e ve İshak Bu görüş, yani Kur'an-ı Kerim'in üç günün altında da okunacağı ile ilgili görüş, kimin görüşü? İshak i̇bn Rahway, Rahuvayh Muhaddislerin hocası ve Ahmet İbn i Hanbeli Rahimahullah'ın görüşü Ve gayrihime minel ummeh Birçok âlimin de görüşü böyle Ve aleyhi, bakın ne diyor İbn-i Recep el Ve aleyhi yedullu amelü gayrihim Seleften diğerlerinin Seleften diğer ulemanın ameli de yani böyle yapmaları da onların da bu görüşlü olduğunun göstergesi delilidir. Yani desek ki Muhammed İbni İsmail El-Bukhari'nin 3 günden az Kur'an okumanın görüşü nedir? Dersek ne dersiniz? Ne dersiniz? Caiz Niye caizdir dediğini söylüyoruz Muhammed İsmail'in? Çünkü ameli, onun yapmış olduğu bu pratik amel, onun bu olayı caiz gördüğünün neyi? Bir delili. kıyam ül gece namazıyla alakalı selef tabi Ramazan'da da kudve olan örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek almış. Geçen haftaki derste söylemiştik. Son on gün girdiğinde Aleyhisselatü ne yapardı? Ne diyor Ayşe? Radıyallahu anh'a. Elbisesini sıkar, bağlardı. Ailesine yaklaşmıyor, hanımına yaklaşmıyor yani. İçtihat ediyor, gayret ediyor. Ciddi davranıyor. Ailesini ne yapardı? Uyandırırdı. Son 10 günde. İşte gece namazında da az önce okuduk. Tabinin küçükleri ne diyor? Bastonlara, sopalara tutunurduk. Gece namazının uzunluğundan dolayı. Hasan el Basri diyor ki rahimeullah, "Lem <gülüyor> ecid şeyen min ibadeti eşadd min es fi cuf el Gece namazında kılınan namazdan daha zor gelen bir namaz görmedim diyor, bilmedim. Gerçekten de öyle değil mi? <gülüyor> Şaddad bin Aws, "İza awa ila firasihî keannehu habbetun ala maqlâ." Şaddad bin Aws rahimeullah yatağına girdiğinde, uyuduğunda Tam bugünün tabiriyle ifade edelim. Mısır patlağı gibi. Yani tavada patlatılan herhangi bir patlak düşünün. Buğday düşünün, patlak düşünün. Nasıl patlar, değil mi? Aynı öyle diyor yatağından sıçrar kalkardı. Ve derdi ki: "Allah'ım inne cehenneme Allah'ım inne cehenneme la tad'ani enam, la tad'ani enam." Fi ila musalla. Şöyle derdi Şeddad ibn Mes'ud: "Allah'ım, cehennem beni rahat bir şekilde uyutmuyor, rahat bir şekilde bırakmıyor. O sebeple kalkardı giderdi namazını kılardı musallasından mescidinde Şimdi biz de yatağa girdiğimiz zaman değil mi uykunun derinliklerine dalıyoruz. Davud ibn Hüseyin rivayet ediyor kimden? Abdurrahman ibn Hurmuz'dan diyor ki: "Kaanel kurra'u yekumuna bi suretil Bakara fi semane Bu da çok ilginç bir va vak'a olay. Diyor ki Abdurrahman ibn Hurmuz kendi döneminden bahsediyor. Kurra'lar diyor. Kur'an okuyan, ee, namaz kıldıran imamlar, Bakara suresini sekiz rekatta okurlardı. Bakara suresini ne yapıyor? Sekiz rekatta bitiriyorlar. فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّعُ فِتْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكِعَةٍ Hani olur da Bakara suresini on iki rekata yayarlarsa, her rekatta okudukları sayfaları kısaltırlarsa re'en nâsu ennehu kad haffef. İnsanlar, ya bugün imam da çok kısa okudu. Bugün imam çok yavaş kıldırdı, hafif kıldırdı. Bu kadar da olmaz derlerdi diyor. Bunu İmam Bey Hakk'i rivayet ediyor. Bakın. Yani Bakara suresini teravih namazında 8 rekatta okuduğu zaman imam yani tamam. Eğer 12 rekatta okursa onu bir rekatta bitir kılacak. Yani 4 rekatta da Bakara'yı yaydığı zaman ne yapıyorlar? Halk diyor ki cemaat ne de hafif bir namaz kıldırdı. Bugün insanların nasıl teravih namazı kıldığını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Yani oyunda mıyız? Şaka mı? Deminden dedim ya efsane denilebilecek hayat biçimi şu okuduğumuz bize olan şeyler. Tabi bu ayda dediğimiz gibi Aleyhisselatuhis vesselam kane acıvadan nes insanların en cömertiydi. Ramazan ayı geldiğinde kapat kapat kapat. Ramazan ayı geldiğinde daha da cömert olurdu. Ne bi Aleyhisselatuhis salam. İmam Rajaib diyor ki İmam Şafii diyor şöyle buyurdu şöyle söyledi: "Uhibu lil Raja li al-Ziyade te bil-Jud fi Ramazan." İktida'en bir Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şafi diyor ki, kişinin, insanın Ramazan ayında daha cömert olması, daha kerem sahibi olmasını diyor, çok hoş görürüm. Çünkü diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam da böyleydi. İbn-i Şahab diyor ki, İza dağla Ramazan fe inneme huve tilavetül Kur'an ve ta'am. Diyor ki, Ramazan ayı İbn-i Şahab diyor Ramazan ayı Kur'an ayıdır ve yemek yedirme ayıdır. Yani İbnü i Şahab'ın sözü bu. Onlar Ramazan dendiğinde ne yapıyorlar? Buna anlıyorlar. İmam-ı Nevi diyor ki gece namazıyla alakalı İnnemâ rüccühat salatul leyli ve kıraatuhu li kevniha ecma'alil kalbi ve eb'ade anil şevâghili Niye gece namazı? Bunlar özel işaret var. Çünkü bu gece namazı اَجْمَعَ kalp Yani kalbin daha hazır olduğu, aklın daha hazır olduğu bir vakit. Şimdi mesela günün son saatlerindeyiz. Ee, yeni yeni ne yapıyoruz? Günün meşgalesinden, yoğunluğundan yeni yeni sıyrılıp unutmaya başlıyoruz değil mi? <gülüyor> Dört saat önce herkes neydi? Bir yere koşuşturuyordu. Birisi bir yerden bir şey alacak, birisi ailesini götürecek, getirecek, alacak var, yetiştirecek bir şeyler var. Onu yapayım, bunu yapayım derken akıl baştan gidiyoruz ya öyle bir şey. Ama gece yarısında... Geceye girdiğimizde... Aleyküm selamü aleyküm İmam berekatüm. İmam rahimahullah'ın da dediği gibi... Aleyküm selamü aleyküm ve Kıyamun leyl... Öyle bir vakit ki kalp... Sakin. Ve ab'an şevâhli ve mülhiyyât... Ve taceru fi alajad ve aswanu anir riya diyor ki İmamname Rhammahu Allah Aynı şekilde Aleyküm Selam Allahu Aynı şekilde bu vakit öyle bir vakit ki gecenin karanlığı evindesin insanların çoğunun uykuda olduğu bir vakit ve aswanu anir riya riya konusunda da insanın kendini en uzak hissettiği bir vakit. Aleyküm selamun aleyküm. Selam. Bu sebeple görüyoruz ki arkadaşlar Selef Rahimahullah Ramazan ayını ne yapardı? Tilavetle geçirirdi. Ramazan ayını gece namazıyla geçirirdi. Ve özellikle özellikle İmamo'nun Rahimahullah'ın da dediği gibi gece namazı Kur'an tilaveti için Kur'an okumak için en mükemmel vakit Tabii Ramazan'da Ramazan ayında dikkat etmemiz gereken diğer başka bir husus insanın dilini, lisanını ne yapması, muhafaza etmesi, dilinin, lisanını, konuştuklarını kontrol etmesi. Allah Teala biliyorsunuz ne buyuruyor? Kad aflahul mu'minun. Allazihum fi salatihim khashiun. Müminler kurtuluşa ermiştir diyor Allah Teala. Kim onlar? Ellezinehum fi salatihim hasiun. O müminler ki felah eren müminler ki namazlarında nedir onlar? Hasiun. Huşu içinde dinler. Ardından Allah Teala ne diyor bakın? Vellezinehum anil lagvi mu'ridun. Onlar Lagıb. Diyor ki albuna lagıb nedir? Helal olan, yani konuşulması haram olmayan ancak Yunus, suyu dağıtımını şey yapalım. Bakalım. Helal olan ancak fayda olmayan söz. Yani biz Türkçe'de ne diyoruz ona? Boş söz. Yani normal vakitlerde dahi boş sözden uzak durmak gerekiyorken Ramazan'da oruçluyken bu hususta daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bukhari'nin rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yududu üzere ne diyor aleyhissalatu vesselam? Men lem yada' qavle az zûri vel amele bihi fe leyse lillahi fi en yada'a ta'amehu ve şerabahu aleyküm selamu allahi ve alakalı kim? Yalan sözü, boş sözü ve onunla amel etmeyi bırakmazsa Ramazan'da oruçluyken, allah Teala'nın o kimsenin yemeği bırakmasına, içmeyi bırakmasına zaten ihtiyacı yok. Yani oruç öyle bir ibadet ki arkadaşlar, geçen haftaki dersimizden de hatırlayın, insanı terbiye eden, insanın bütün azalarını ıslah eden bir ibadet. Gözünü, kalbini, dilini, öyle değil mi? Bu sebeple, İnsan o konuştuğu boş sözlerden de uzak durmalı. Ama bin Muattab rahimehullah radıyallahu anh diyor ki İbnü'l-Ceybe'den rivayet: "Leysa sıyamu mine't-taami ve'ş-şaraabi vahde." Yani oruç diyor, yemekten ve içmekten uzak durmak değildir tek başına. Yani oruç denince akla gelmesin. Bugün insanların akla mı geliyor, değil mi? Yani aslında oruç terbiye ayı. Ramazan Kur'an ayı. Ama sadece bu aya mahsus değil. Yani Abdullah bin Mesud radıyallahu an diyor ki: "Ben kamele layale's sene faqad nale leyletel kader." Kim diyor senenin diğer gecelerini Ramazan dışındaki gecelerini kalkar ihya ederse ne yapar diyor? Kadir gecesine de isabet eder. Yani bu Ramazan ayı evet bir fırsat ayı. Bir sezon. Allah Teala'nın rahmetine nail olabilmek, bereketine nail olabilmek, makfîretine nail olmak için çok büyük bir fırsat. Ama bu Ramazan aslında Ramazandan sonrası için bir eğitim, bir terbiye. Onun için yapılabilmesi ne diyor? Kim diyor senenin gecelerini ihya ederse ne yapar? Kadir gecesinde ihya etmiş olur. Bu beyim Nuk'ab diyor ki. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bu sözüne وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّا فِي الْاَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ Yani Abdullah bin Mesud diyor Allah yemin olsun ki Kadir Gecesinin son 10 günde olduğunu biliyor ama neye işaret ediyor? Ramazandan sonra da o hayatın devam etmesine. Onun için Selef Salih ne diyor? Bir amelin kabul olduğunu görmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız Hac mevsiminde hacca gittiniz. Ramazan'da Ramazanı hakkıyla ihya ettiniz. Mükafatını biliyorsunuz. Ben sâme ramazana imanen ve ihtisaben gufire ma tekaddeme min zembihi. Ben kâme ramazana imanen ve ihtisaben gufire lehumâ tekaddeme min zembihi. qama kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufire ma tekaddeme min zembihi. Peki bunun alameti nedir? Bunu nasıl anlayacağız? Yani Oruç tutuyoruz, gece namazı kılıyoruz, belki gözyaşı döküyoruz. Az önce seleften nakiller yaptık, hırslandık. Üç günde bir hayal de olsa hatim yapmaya başladık. Değil mi? Şimdi hayal gibi geliyor bize. İmam Bukhari ne yapıyordu? Her gün bir hatim yapıyordu, Ramazan'ın her günü. Geceleri de üç günde bir hatim yapıyordu İmam Bukhari. Yani sabah bir hatimi var, akşam da üç günde bir hatimi var İmam Bukhari rahimahullahi. Nedir salih amelin kabulünün alametlerinden, işaretlerinden bir tanesi? Selef diyor ki, o mevsim bittikten sonra, o sezon bittikten sonra, o mübarek günler geçtikten sonra, sen aynı şeye devam ediyorsan bil ki senin amelin, senin içtihadın, gayretin nedir? Kabul olmuştur. Ama sen Ramazan'da çok hırslısın, koşturuyorsun, gayretlisin. Ramazan'dan sonra şevval, şevval ayına girmişsin. Altı gün oruçlu tutamayacak kadar gaflette kalmışsın. Her şey değişmiş. Siyahla beyaz kadar. O zaman kork. Aynen böyle diyor selef. O zaman ne yapılması lazım? Korkulması lazım. Diyor ki Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Bunu da İbn Ya'bir Şeyb'e de rivayet. İsa sum tafliyasa سَمْعُكَ sem uqwa ve Oruç tuttuğun zaman diyor seninle birlikte gözün, kulağın, lisanın ne yapsın oruç tutsun. Anil kadi walma'athim yani dilin, kulağın, gözün günaha girmesin, yalan'a girmesin. Vada adal khadi mi diyor hizmetçine insanlara ne yapma hizmet etme, şey eziyet etme. Şimdi bugün nedir böyle insanlar bunu böyle bir marifetmiş gibi anlatır. Ya ben oruçluyken kimse yanıma yaklaşamıyor evde utanmadan da içiyorsa eğer, sigarayı da Ramazan'ın günlüğünde bırak içemiyorsa işte sinirim daha da artıyor gibi böyle evet. marifetmiş gibi anlatır. Halbuki bu bir marifet değil. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ ve sekine يَوْمَ سِيَامِكۜ Diyor ki Câbir radıyallahu anh Oruç tuttuğun gün farklı ol. O gün vakarın, ağırbaşlılığın, sekinetin daha farklı olsun. Ve la tec'al yevme fıtrık ve yevme sıyamık Oruç tuttüğün, tuttuğun gün ile oruç tutmadığın gün ne olmasın bir olmasın. Yani ibadetin senin üzerinde bir etkisi, senin üzerinde bir izi olsun. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Salih dediğimiz gibi alnımızda ifade ettiğimiz gibi bu ayı bu şekilde ihya edermiş. Ama her şeyden önce ameli yaptıktan sonra, ameli eda ettikten sonra olay bitmiyor. Gayret devam etmesi lazım. Hangi konuda? O amelin kabul olup olmaması konusunda allah Teala'dan istememiz lazım, talep etmemiz lazım, niyaz etmemiz lazım. Rabbim Ramazan'ı ihya edenlerden eylesin. Amelleri kabul olanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirik ve atubu